Gıdanın maddesine dikkat ediyoruz bedenimizin saati için. Bunu manevisine dikkat etmemiz lazım. Zira paranın kaderi kişiye dahil olur. Mevlana diyor ki yine lokmalar da tohum gibidir diyor. Yani ne tohum ekersen o tohum biter. Diken ekersen diken çıkar. Gül ekersen gül çıkar. Lok lokmalar tohum gibidir. Meyvası fikir, düşünce ve niyetlerdir. Demek bunlar hepsi yediğimiz gıdalardan teşekkür ediyor. Namazda bir hantallık varsa, manevi dünyanın bir hantallık varsa, demek ki lokmaların bunun üzerine bir tesiri var. Lokmalar üzerinde düşünmek lazım. Yine Suyitin'in cami gelin de allah Teala kulunu yelal peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever. Mevlana dün gece diyor, mideme birkaç şüpheli lokma indi ve ilham yolu tıkandı bu gece diyor. Bir kalbinin bir sunat olmadı, bir duyuş olmadı, bir hikmet kalbimde tecelli etmedi diyor. Niye? Kıyamette de ilk sorulacak, nereden kazandın ve nereye harcadın? İsraf mı ettin, cimrilik mi ettin ve nereden kazandın? Tabi demin bahsettiğim bir kaderi var paranın da kazanıldığı yere doğru gider. Kul hakkı mühim. Efendimiz ahirette rezil olmak daha kötü, dünyada helalleşin buyuruyor. Kul hakkı var mı diye gelen bir cenazeye soruyor Efendimiz. Varsa kılmıyor bunun borcunu onun bir akrabası ödettiriyor, yahut da kefil alıyor, ondan sonra kılıyor. Borç ağır bir hadise. Onun için borçlu olanlar muhakkak helalleşmeli. Ödemeyi gayret etmeli, askeri şartlarda yaşayıp ödemeyi gayret etmeli. O samiyeti bulunursa Cenab-ı Hak kolaylık verir. Cenab-ı Hak kıyamette onun şeyini öder. Fakat onu umursamazsa o, o zaman felaket olacak. Yeni bir hadis-i şerif var. Kıyamete hatırlatan bir hadis-i şerif. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki bütün endişe ve gayretleri, mide ve şehvetleri olacak. ''Şerefleri mallarıyla ölçülecek, kıbleleri, kadınları, dinleri de dirhem ve dinarları olacak, para olacak dinleri de. İşte onlar mahlukatın en şerefsizleridir, en şerlileridir.'' buyuruyor. Yine Ayet-i Kerime'de Talak Suresi'nde ''Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.'' buyuruyor. ''Ve onu beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse ona Allah yeter.'' Şüphesiz Allah emrinin yerine getirendir. Allah her şeyi için bir ölçü koymuştur. İnade bu kul hakkı ile, üzerine kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin. Çünkü ahirette altının ve malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar sevaplarından alınır. Sevaplar yok ise hak sahibin günahları yüklenir ünaydık ki midet sümmeletüs elinle yönmeyezin anılınayım o gün elbette sorulacaksınız. Verdiğiniz nimetlerden elbette sorulacaksınız. Herkese nimetler muhtelif verildi. Muhtaçlara ayrı, muktedirlere ayrı vesaire ve peygamberlere ayrı. Araf su 6. ayetinde biz peygamber gönderdiğimiz kavimleri de insanları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Peygamberler bile cennetle teminat altında olduğu halde onları bir hesaba çekilecek. Billahi bu şeyde gıybet çok mühim. Orucu zehirleyen bir şey gıybet, dedikodu. O onun için ona da ağzımıza da çok bir mühür vurmak, fermans çekebilmek. Meryem annemizin olduğu gibi sükût orucuna girebilme. Yalnız ağzımızdan bir hayır çıkma, bir rahmet dili olmasın. Hayvan hakkı mühim, onlar da yaratılacak. Onlar da gelecek. Onun için hayvanlardan da mesulüz. Allah da onları bizim için yarattı. Onlar da emanet. Onlara ahiret yok. Cenab-ı Hak bize orada bir azimet i ilahisi, tecellisini sergiliyor. Vahşi hayvanlarda, munis hayvanlarda, istifade eden hayvanlarda. Merhamet nedir? Merhamet, sende olanı, sende olmayanı ikram etmektir. Muhtacın o halini telafi etmendir merhamet bu. Şamil merhamet bütün Allah mahiyeti şamil olan merhamet. İmanın lezzeti merhametle tezahür eder. Merhametin de göstergesi hizmettir. Merhametli olan acıması olur. Acıması olan cömert olur. Cömert olan hizmet ehli olar. Hizmet ehli olan mütevazi olur. Cümlede bunun tersine O merhamet dünyada vicdan huzuru ahirette ise ebedi bir saadet müjdesi. Efendimiz buyuruyor. Hatta bunun tahmini veda hacında bu hadisi buyurdu. Bu din zatım için seçtiğim bir dindir. Bu bu dine ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Yani bir Müslümana cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığını müddetçe bu iki hasreti ikram ediniz. Yani cömertliği sergileyiniz. Bir Müslüman olarak ve bir Müslüman karakterini ve bir Müslüman şahsiyetini ahlakını sergileyiniz. Ben sağlamım. O niye alil, sakat ve mahrum cevap olarak demelidir ki allah Teala onu sana emanet etti. İşte İslam şuuru budur. Bunun için ecdadımız 26 bin küsur vakıf kurdu. Kime kadar? Hayvanlara kadar. Hatta Aklen muhtel olanlara bir nezaket olarak muhterem acizler denildi. Deliler denmedi, aklı sakatlar denmedi. Bugün tabir gibi kafayı yemişler denmedi. Muhterem acizler denildi. Hayvanlara kadar şefkat merhamet uzadı Hatta görür camilerde şey vardı, kuş evleri vardır. Sen i̇şte gör sen de mahlukata merhametli ol. Yani devamlı bir şey mesajlar. Yine Cenab-ı Hak, "Dentene bir ve mâ min şey'in fe inna'llâhi bihi alîm" Sevdiğiniz şeylerde infak etmedikçe hayrın kemaline eremezsin. Cenab-ı Hak yaklaşmaz. Bir faniyi ne kadar seviyoruz ne kadar ikram ediyoruz Cenab-ı Hak'ı ne kadar seviyoruz? Çocuğumuz için kendinden fedakarlıkta bulunuyoruz. Cenab-ı Hak için ne kadar fedakarlıkta bulunuyoruz Yarımızdan ne kadar fedakarlık, imkanlarımızdan ne kadar fedakarlık. Cenab-ı Hak olan aramızı mesafeyi bir ölçü Cenab-ı Hak veriyor. Hadis-i kalbin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur yetimin başını okşa. <Gülüyor> Yine Hadis-i Şerif merhamet edenlere Allah da merhamet edin. Siz yeryüzündekiler merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'nin fakirleri kollayıp gözetiniz, aranızda zayıflar sayesinde Allah'tan yardım edip, rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Sadiş-i İrazi, hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani tenhada kalmış, aranı yok, sorayı, soranı yok, kimsesi yok, sokan insafına bırakılmış, toplumun vicdanına terk edilmiş... Hak dostları kimsini uğramadı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yine İbn Abbas'tan bir rivayet var Gazali'nin ihyasında, Cömert'in kusuruna bakmayı, zira o her suçladığı yerde Allah onu elinden tutar kaldırır mecazi bir ifade. Niyetteki ihlaslar mühim çok. Cenab-ı ihlasımıza göre büyük bir şey veriyor. Tefekkür meft, gece hayatı çok mühim mühit Bistami Hazretleri, geceler gündüz olmadan bana hiçbir şeyfet olunmadı buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri, gece ibadetine kalkmak günah altında ezilen kişiye ağır gelir buyuruyor. İbrahim Etem Hazretleri, gündüzleri ona isyan etme ki geceleri o sene huzurunda bulundursun buyuruyor. Şeyh Seyfettin Hazretleri, İmam Rabbani'nin torunu, iki rekatle bir hatim indirirmiş. Yani bir hatim herhalde bir yedi sekiz saat sürer. İşi rekatı bir hatim indirilmiş. Ondan sonra Ya Rabbi diyor doyamıyorum diyor. Geceler ne kadar kısaymış diyor. Nasıl bir Kur'anı duyuş. Süleyman Aleyhisselam'ın annesi oğluna Süleyman Aleyhisselam'a yavrum diyor geceleri fazla uyuma, Zira geceler fazla uyku kişi kıyamet günü fakir bırakır. Yani o ibadetten mahrum kalırsın. Tabu gece şeyine tefekkür meyett var, ölümü düşünme var. Tirmizi'nin hakikati, efendimiz bütün zekleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın bu Yine iki nasihatçı bırakıyorum arkamdan, biri konuşuyor, biri susar diyor. Konuşan nasihatçı Kurandır, susan nasihatçı ölümdür. Yani mezar taşlarının dilinden anlayabilmek, mezar taşlarının lisanını çözebilmek. Adi kelime de her canlı ölümü tadar, bir deneme olarak size hayırla da şerle de imtihan ediniz buyuruyor Enbiya suresinde. Ancak bize döndürüleceksiniz. Rahman suresinde küllümen aleyha fân. Velhasıl bu ölümü düşünmek, ölümü düşünme sayesinde tövbemizin artması, kul hakkından sakınmamız, ibadetlerimizdeki duyuşlar huşunun artması ve ihtirastan kurtulmamız. Nefis ölümü uzak görüyor. Daha çok varmış gibi saat Saatliyim der. Bana haberler gelir, sinyaller gelecek der nefis. Hani ansında gelebilir. Çünkü nefsin mayasında faniliği istemez. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de Kaf suresinde ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtan şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Cenab-ı Hak buyuruyor. Geceleri ihya çok mühim. Vel müstafirine bil eshar buyuruluyor âl Geceleri istiğfar ederler. Zariyatta ve bil esharihum yestağfirun buyuruluyor. Ondan sonra ve fil envalim hakkül lisa'il vel mahrum. Şimdi burada çok incelik var. İki ayet peş peşe geliyor. Şimdi seherlerde istiğfar ederler. Onların mallarında da durumunu arz eden veya da durumunu arz edemeyenin hakkı vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bir incelik, bir düşünme diğer ayette sen onları simalarından tanırsın buyuruluyor. Hep İslam insan ruhunu zarifleştirme, insan ruhunun güzelleşmesi, yani cennete layık hale, Cenab-ı Hakk'a layık hale gelebilmesi. Salihlerle, sadıklarla beraber olmak acizlere yardım etmek bahsettiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın kalbimiz Cenab-ı Hak beraber olması daima her halimizde kendi kendimize bir muhasebe etmiyor. Allah benim bu halimden memnun mu? Bu düşüncenden memnun mu? Yavrularım bu şekilde yetiştirmemden memnun mu? Yavrularımı ne şekilde yetiştiriyorum? Ona dinini, imanını ne kadar öğretebiliyorum? Diğer şeyleri ne kadar veriyorum? Dini, imanını ne kadar öğretebiliyorum? nesiller çok mühim yani bir milletin istikbal yetiştirdiği nesillerde gözükür bugün de maalesef işte sokakların durumu bir takım bozuk medyaların durumu daima evlatlarımızı yıpratıyor o yavrularımızı bilhassa imanlı vatanperver vatanını milletine dinine imanı düşkün o şekilde yetiştirmeye zaruri bu vatan bize emanet. Daha öteye gidersek Alparslan'dan geliyor. Daha yakınca Fatih'ten geliyor. Çanakkale şehitlerinden geliyor. İstiklal Habi şehitlerinden geliyor. Biz de bu vatanı kendimizden sonraki bu emanet bırakmamız Ezan sese devam etmemiz lazım. Bayrak bir milletin haysiyetleri devamlı dalgalanması lazım. Bir milletin şerefidir. Bir Müslümanın haysiyetidir. Onun için yetişecek neslimize çok itina etmemiz zaruri ya onlar sadakayı cariye olacak vefattan sonra bizim ömrümüz devam edecek onların sadakalarıyla, hayır hasenatıyla güzel halleriyle veyahut onları yetiştirememişsek sokakların insafına bırakılmışsak o zaman da bize bir ahiret mesuliyeti olacak onun için her halimizi Allah benim bu halimden memnun mu? Peygamber Efendimiz'i ne kadar seviyoruz? ne kadar halimiz sünnetine uygun? namazımızı nasıl onun gibi kılmaya gayet ediyoruz. Vicdanımı nasıl onun vicdanına daha yakın? Ve bu şekilde yanlış hareketlerimizi dizginleyebilmek. Din kardeşiyle beraber olmak. Bu da çok mühim. Bir vücut gibidir Efendimiz buyuruyor. Nasıl bir vücuttan bir uzun koparsa o vücut aksak kalır. O şekilde bütün din kardeşlerimize bütün merhametin, şefkatimizin uzanması. O için Efendimiz sık sık yetimbaşı okşadınız mı? Hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Cenahat seçeneğinde bulundunuz mu? buyurdu. Yani Allah için gerçek dostluk bedenleri ayrı olan iki varlığın bir kalpte yaşamasıdır. Bedenleri ayrı olan iki varlığın bir kalpte yaşaması. Tek kalp haline gelmesidir. De kim numune? İşte muhacir ensar numune. Eshab-ı kiram numune. Nasıl bir tek kalp olarak, tek bir yürek oldular